Dayanışma Kuşağı Motokuryelerden berberlere, gezici sahnelerden mutfaklara, deprem zamanı dayanışma hikayeleri Merhabalar, 95.0 Açık Radyo'da Dayanışma Kuşağı programındayız. Konuğumuz Esra İzgi. Esra Hanım doğal kozmetik ürünler üreticisi. Fakat biz onunla bugün Hatay'da gerçekleştirdiği gönüllü çalışma üzerine ve sonrasındaki program planları üzerine konuşacağız. Esran hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Esra Hanım... E siz Hatay'a gittiniz. Orada gönüllü bir çalışmada bulundunuz. Nasıl karar verdiniz gitmeye? En başından onu bir dinleyebilir miyiz sizden? Tabii ki deprem anından itibaren ben hep şunu hissettim. Bütün... Ülkecek hatta Anadolu'yla bağı olan herkes olarak e, biz hepimiz depremzede olduk ve bunun travması ilk günden itibaren bizim hayatımıza yansıdı ve ben e, baştan beri hep bir şeyler yapmak e, dışında bir şey düşünemez olmuştum ve... E, fakat nasıl bölgeye gideceğimi yani hep uzaktan aynı maddi yardım ve birebir duyduğum ihtiyaçları toparlayıp yetiştirmeye çalışmak peşinde koşuyorken bir platform bulamamaktan dolayı oraya gidiş planlayamıyordum. Ve ama konsantrasyonum hep WhatsApp gruplarımızda bir şekilde duyduğum çağrılara kulağım açık olmasıyla beraber. Bir gün bir um, Beyoğlu'nda bir sanat galerisinin e, kurucularından bir ortak WhatsApp grubu arkadaşımın sabun ihtiyacım var, bebek e, losyonu ihtiyacım var, meme çatlak krem ihtiyacım var ihtiyacına cevap vermek üzere. Ürünü galeriye götürmemle beraber orada bir dayanışmanın başladığını var olduğunu gördüm ve aradığım platform oradaydı. Zaten oraya adımımı atmamla beraber orada bir e, gönüllü gidişlerin organize edildiğini belli bölgelerin e, sahiplenildiğini duymamla beraber hemen bir parçası olmak istedim. Zaten arayışım buydu e, ve e, bu ortamı görmemle beraber karar verdim diyebilirim. Peki nereye gittiniz? Hatay'ın Antakya ilçesinin bir yayla köyüne gittim yani Bu yayla köyünde bir imam hatip ortaokulunun bahçesinde Kurulmuş olan bireysel çadırların yani bu çadırlar herhangi bir sivil toplum veya devlet üzerinden değil bireylerin kendi çabalarıyla orada yerleştirilmiş çadırlardı. Ve bu köylülerin kendilerini taşıdıkları yerdi. Oraya yine bireysel bağımsız bir oluşumun kendi çabalarıyla kurdukları bir çocuk çadırına çocuklarla oyun avlalığı yapmaya gittim. Hı hı. Orada yaptıklarınızdan biraz bahsedebilir miyiz? Neler yaptınız? Kaç kişi gittiniz buradan mesela? E, biz iki kişi olarak buradan gittik. Hatta e, yol arkadaşım e, Özge Ertem de Açık Radyo'da Hikayenin Her Hali programında e, bu konuyu diğer arkadaşlarımızla beraber o ok Köyde bulunmuş olanlarla beraber de yakında tekrar konuşuyor olacağız. Özge Ertem'le birlikte oraya gittik biz. Ee, ve e, gittiğimizde ortamın aslında... Çok da e, yani ince dengeler üzerinde dur, tutturuldu çünkü oradaki kurulu düzende e, bir, bir firmanın e, kurmuş olduğu bir yemek konteyneri ve arkasından e, kurulmuş ona bağlı gibi görünen ama aslında olmayan bağımsız bir çocuk çadırının e, oradaki hassas dengelerini gözeterek bir e, tecrübenin içine düştük diyebilirim. Peki siz iki kişi gittiniz ama orada kurulu bir düzen ve insanlar vardı. Nasıl bir ekipti mesela o biraz ondan bahsedebilir miyiz? E, tabii burada giden ekipler... E kendimiz de bize devreden gönüllü arkadaşımız bir sosyolog. E, ondan devralan e, ya yani onun bir önceki devraldığı arkadaşlar yine e, kimisi Bayramiç'ten, kimisi İstanbul'dan e, bir grup yemek şefi ilk başta yemek yapmak üzere gidip oradaki çadırı oluşturmuşlar ve bireysel çabalarla kendi gönüllü ağlarını kurarak e, sosyolog arkadaşımızın e, Beyoğlu Afet Dayanışmasına e, daki kontaklarına ulaşarak bizim burada bir gönüllü ihtiyacımız var demesiyle biz bu bölgeden haberdar olduk ve oraya gittik diyebilirim. Böyle anlatayım. Peki ne tür faaliyetler Yaptınız orada çocuklarla? Evet. Gitmeden önce Beyoğlu Afet dayanışmasıyla biz çocuklarla nasıl çalışılır ee, hazırlandık. Bir tiyatro oyuncusu arkadaşımız bize drama e, önerileri, çocukları eğlendirici aktiviteler önerileri, pedagojik bir formasyonumuz olmadığı için bir miktar kaygılıydık çocuklarla temasa gitmekten dolayı. Ee, ilk başta gitmeden önceki kaygımız buydu ama aslında gittiğimizde çocukların ihtiyaçları o kadar büyüktü ki yani e, bu çocuklar bu bölgenin çocukları ilgiye de aç bilgiye de ve bilinçli insana da eğitimli insana da gerçekten çok açlar ve bizim oraya adımız atmamızla birlikte biz çocuklarla çalışma deneyimimiz yok ama kaygımızdan hemen sıyrılıp anında bir fayda yaratmaya başladığımıza şahit olduk. Belki kendi terapotik süreçlerimizden de geçmiş olmanın kendi çocukluğumuzla da temas kurmuş olmanın verdiği bir belki doğru iletişim yöntemleri otomatik bizde gelişmiş olduğunu fark etmemizi de yaradı. Ve çok güzel ilişkilerle o çocukları da çok güzel kapsayarak kavrayarak onların da birbirleriyle de yani örneğin burası bir kız çocukları ve erkek çocukların çok bir araya gelmeye alışık olmadığı bir köy iken bu çocuk çadırı sayesinde gitgide beraber olmaya da alışıp da kaynaştıkları ve birlikte oyunda oynadıklarını biz bir hafta gibi kısa bir sürede bile gözlemleyerek baştan sonraki değişimi kısacık sürede izleyerek geri döndük ve daha çok yaptığımız Çocuklarla oyun aktiviteleri oldu Anladım e, Peki şey sormak istiyorum Hani gitmeden önce bir tedirginliğiniz vardı Ya da nasıl gideceğinizi bilmiyordunuz Ama bunun bir şekilde yolunu buldunuz Gittiniz Gittikten sonra sizin kendi hissettikleriniz neler oldu orada Yani bunun size dönüşü Ya da size sizin ne hissettiğinizi merak ediyorum e, O kısım çok enteresan Yani öncelikle e, Ben Kendimin çocuklarla ilişki kurabileceğini bilmediğim bir e, yönümü keşfettim. E, ya da e, aslında e, kendimi çok e, titiz bilirken, e, bir en büyük kaygım da oradaki hijyen koşulları iken, kafamda bir, pek çok yani dizanteriden koleraya kadar senaryoyla, korkuyla aslında giderken yarım günde oradaki o aslında insanlık dışı şartlara bir insanın yarım gün gibi kısa bir sürede nasıl adapte olduğunu deneyimledim. E, oradaki insanlarla ilişkide aslında benim... E, insanlarla bağ kurarken gerçek sahici ve samimiyetin e, samimiliğin ne kadar yeterli olduğunu çok da aslında gerçek bir e, pedagojik formasyon backgrounduna çok da ihtiyaç olmadığını e, sadece samimiyetle bile acılı bir insanın acısını sarılarak veya elini tutarak paylaştığımızda bile aslında zaten yeterince bir fayda yarattığımızı en çok da bir hayat deneyimi olarak gördüğümü yani orada bölgede şu anda tarihi bir olay yaşanıyor. Yani bu Anadolu tarihinin bir belki de kilit taşı bir olay yaşanıyor. Buna şahitlik etmenin ve bir parçası olmanın sadece uzaktan izlememenin kendi travmamı da iyileştirdiğini e, ve bunun adı yardım etmek değil, destek olmak değil, gerçekten bir dayanışma olduğunu ve acıyı paylaşarak azaltmak olduğunu e, ben gerçekten bunları öğrenerek döndüm. Çok güzel. Ee, peki e, bu gittiğiniz yerdeki bu sistem rotasyon e, rotasyonla devam ediyor mu yoksa hani e, bitti mi? şu anda hala devam ediyoruz e, haftalık rotasyonlar e, çünkü onun da sebebini şöyle söyleyebilirim ki 3-4 gün gitmek çok kısa çünkü zaten adaptasyon 2 gün sürüyor e, bir hafta 10 günden uzun kalmak da artık sizi de gerçekten deprem dedi gibi e, yaşatıyor dolayısıyla e, bir hafta olması ideal ve evet buradaki okul tabi ki okullar açılacak bir gün o çadırlar o okulun bahçesinden çıkacak ama şu anda eğitimin hala başlamadığı bir bölgeden bahsediyoruz Gittiğimiz yerde 60 çadırın, mahalledekilerle beraber 60 ila 100 çocuğun başı boşluğundan bahsediyoruz. Onların tam da bu ihtiyaç dönemlerinde, o e, yani sabah 2 saat öğleden sonra 2 saat... Oyun saatlerinde bizler gibi insanlarla temas etmeleri onlar için de bir fırsat bizim için de bir fırsat ve bunu biz hani o çadırlara okuldan kaldırılana kadar yürütmek üzerinden şu anda hala daha gönüllü arayışıyla devam ediyoruz. Peki bu kaynağınız var mı yoksa bir arayışta mısınız yani bu? Okullar açılana kadar sürebilecek mi? Ee, görünen nedir? Görünen şu anda 17 Nisan itibariyle çadırların oradan kaldırılacağı, çocuk çadırının yerinin değişeceği, başka bir yerin ayarlanmaya çalışıldığı... Evet okullar açılana kadar Eylül'e kadar sürdürmeye niyetli olduğumuz gönüllü ihtiyacımız hala var ama önümüzdeki birkaç hafta zaten şu an organize böyle bir durumdayız şu peki, anda Peki gönüllü olmak isteyenler açık radyo aracılığıyla belki size ulaşabilirler bizim aracılığımızla size ulaşabilirler Ben bir de şeyi merak ediyorum peki oraya gittiniz döndükten sonra ne hissettiniz? Döndükten sonrası çok enteresandı. Ben orada kendimi iyi hissettim ve döndüğümde İstanbul'a girmemle beraber bütün şehrin yüksek binaların üzerime bastığı... E, oradaki mesela e, aslında bir çadır kamp alanında ve çam ormanı gibi bir bölgede e, bütün günü açık havada geçirirken dört duvarın arasında girmenin hiç iyi hissettirmediği e, aklımın kalbimin gerçekten orada kaldı. E, bir hafta içinde koca bir köyle aile olup döndüğüm ve her bir yani bir hafta boyunca birkaç gece boyunca geceleri uykumdan uyanıp tamam tavana çadır görmeyi yanımda çadır arkadaşımı görmeyi e, Aradığım, hissettiğim bir bir hafta daha geçirdim. Yani gitmek bir hafta döndüğünde tekrar buraya geri adapte olmaya çalışmak bir hafta. Hala daha ilk fırsatta tekrar gitmek istiyorum. Böyle de bir bağ oluştu. Orada bulunmak insana iyi geliyor. O yüzden tekrar bir an önce gitmeyi gört gözle bekliyorum. Anladım. Öyle bir plan var o zaman gitmek Umuyorum. üzerine bir plan. Evet, evet. Peki biz sizinle e, bu program üzerine konuşma yaparken e, sizin kendi profesyonel işiniz bağlamında da oraya destek olabileceğinizi ben anladım e, öyle planlarınızda var mı onlardan biraz bahsedebilir miyiz? Bahsedeyim. Şöyle ben gitmeden önce hep o bölgenin kadınlarını kalkındırmak üzerinden bir proje hayal ediyordum. Belki kadınların edişiyle yapılacak bir takım ürünler olabilir ve onlardan alabilirim. Bunun bir satış ağı organizasyonunu yapabilirim gibi kafamda projeler geçiyordu. Fakat gittiğim zaman orada gördüğüm ortam bizim gittiğimiz köy bu köyün iç dengeleri bir sünni kültürler. Türkten gelen bir köy olması ve oradaki kadınların yani depremden önceki bir takım sorunları da aslında orada görüyorsunuz. Tek sıkıntı depremdeki hani hayat şartlarının değişmiş olması değil. Gittiğimizde yüzleştiğimiz deprem öncesinden gelen sıkıntılarla ben orada e, bulunduğumuz ortam özelinde söylüyorum başka yerlerde çok güzel örneklerini gördük ama e, oradaki kadınlarla bir şey organize etmenin kolay bir yolunu veya bir yolunu bulamadım. Ama esas işim olan doğal kozmetik üzerinden, doğal kozmetik üreticiliği üzerinden bizim beraber gittiğimiz arkadaşlarımızdan yine Nuh Samandağ'da bir oradaki yerel bir kolektifin bir dayanışma ağında çalışırken toparladığı tarımsal üreticiler ağı listesi üzerinden şu anda bir proje evet gerçekleştirmeye çalışıyoruz ve Hatay zeytinyağlarını kullanarak normalde zeytinyağı kozmetik olarak kullanmaya çok uygun değilken ama onun içerisine belli başlı başka ham maddeler de ekleyerek onun niteliğini güzelleştirip bir masaj yağı, vücut bakım yağı gibi bir ürün üretip bu ürünü de tabii ki tek başıma da ben bunu yapabilirim ama gücüm olmaz. Yani yayma ve satma ağı olarak bir yere kadar ben bir fayda sağlayabilirim. Burada bir birliktelik ağı oluşmasıyla yani Hatay'daki Samandağ'daki kolektif, teşvikedeki Muhtarlık Beyoğlu'nda oluşmuş Beyoğlu dayanışma ağı biz hep beraber burada bu projenin kalkınması ve bölge ürünlerinin İstanbul'da ve hatta Anadolu'nun diğer bölgelerinde ki otel spalarına kadar girecek bir düzende ama profesyonelce yani e, onların belki kendi e, eğitimleriyle ya da e, bilgi, ellerindeki malzemeyle yapamayacakları ama bizim onlara sunabileceğimiz katkıyı da buna ekleyerek e, bir ürün e, haline getirmek ve bu ürünle beraber bu satılabilir bir ağ oluşturmak ve düzenli siparişler e, yoluyla biz bölgedeki e, Hatay e, zeytinyağı üreticilerinin bölge terk etmek, göç etmek yerine topraklarında kalıp o zeytin üretmeye devam etmelerini sağlamayı bir umarız. Yani büyük çapta başarabiliriz ama bunu hedefliyoruz şu anda ve bunun üzerine çalışıyorum. Anladım. Bu konuda nasıl bir desteğe ihtiyacınız olabilir düşündüğünüzde? Bu konuda olabilecek en güzel destek bu belki bu bilginin yayılması böyle bir ürünü kullanmak isteyebilecek insanlara daha fazla ulaşmak olabilir. Ve bunun satışına katkı sağlamak kimisi gerçekten yani sadece destek olmak için alınması üzerinden değil gerçekten insanların severek kullanacağı kalitede bir ürün hazırlamaya bu nedenle özeniyoruz. Çünkü destek olmak bir yere kadar bir süre sürebilir ama düzenli kullanım sağlanabilecek bir ürün olduğu zaman bunu insanların hayatına gerçekten sokması işte otellerin sıpasına gerçekten sokmasını sağlarsak büyük bir e, sipariş oluşturulur. Bu konuda en büyük destek duyuru olabilir. Anladım. Peki siz bununla ilgili bir adım attınız mı? Yoksa bu sadece şu anda proje olarak mı gündemde? Attık. yok Attınız. Nasıl? Evet. Yani şu anda ürünün argesi çalışıldı hazır. Bir takım testleri, analizleri başladı, yapılıyor bitmek üzere. Sağlık Bakanlığı izinleri, onayları da tamamlanmak üzere yakında biz aslında ürünü duyuruyor olacağız. Anladım. Peki oradaki üreticiyle yani Hatay'daki ya da deprem bölgesindeki diğer yerlerde var mı bilmiyorum ama o üreticilerle iletişiminiz nasıl? Bu üreticilerle iletişimimizi bilhassa yerelden destek alarak yani oradaki bir okulun öğretmeni mesela şu anda bu database'i toplamamıza en büyük katkıyı sağlamış olan kişi ve iletişimde en çok da onun üzerinden yürüyor halde. Ama doğrudan İstanbul'dan da gidip gelen arkadaşların da temasıyla bu üreticilerle biz zaten temas halindeyiz ve ilişkiler içerisindeyiz. Onlar da hevesli. Tabii ki şu da mümkün. Çok hani Onların beklentilerini yükseltmeden ve kimsede bir hayal kırıklığına da sebep olmadan küçük başlayıp e, yapabildiğimiz kadar büyüterek. Ama buna e, biz bir e, ekip olduğumuzda herkes belli bir zamanını ayırarak sürdürülebilir bir formatta dolayısıyla e, zaman, emek ve eforu koymamız mümkün ve hani şunda açıklıkla söylemek isterim ki e, bizim kar amacı gütmediğimiz ama bölgeye e, onların elde edebileceği en büyük de katma değeri sağlamayı hedeflediğimiz o yüzden kısıtlı zamanlarımızdan koyduğumuz zaman emek katkısıyla bu projeye soyunduğumuz ama profesyonelce de bir yandan ele aldığımız çok güzel bir e, ekip olduk hı hı. ve bu e, ekip dayanışmadan doğdu ve bu çok kıymetli bir şey e, ve bunun örnekleri belki 99 depreminden bugüne kadar hala devam eden e, bu tarz der derneklerde olduğunu duyuyorum e, neler yaptılar çok izleme imkanım olmadı ama belki burada başlayan şey bölgenin kalkınmasını belki 5 yıl belki 10 yıl daha e, çok ciddi emek vermemiz gereken bir e, önümüzde uzun yıllar bizi bekliyor bu e, Buradan oluşan ekip şimdi bir ürün ama sonra belki kim bilir neler yapacak. Çünkü herkes çok motive ve istekli. Ve burada belki kötü bir vesileyle deprem vesilesiyle oluşmuş bir sinerji var. Ve bu sinerjinin enerjisini doğru kullanarak güzel bir şeyler üretmek mümkün. Bizim de şu anda odaklandığımız konu tam da bu. Anladım. Elinize sağlık çok diyorum. teşekkürler. Ben size son olarak şeyi sormak istiyorum Esra Hanım. Gitmek isteyen sizin gibi hani tereddütleri olan insanlara ne, ne, ne söylemek istersiniz yani e, ben de çevremde çok sayıda insan biliyorum hani gerçekten gitmek istiyor ama çok fazla tereddüt duyuyor işte hijyen sıkıntısı kendisiyle ilgili sıkıntılar falan ama gidilebiliri de göstermek gerekiyor siz bu konuda ne söylemek istersiniz? Gerçekten gidilebilir ama gidilebilir hissetmek için gidip gelmiş deneyimleri dinlemeye ihtiyaç duyuyor olabilirler. Ya da beraber gidecekleri insanları, yola çıkacakları insanları tanımaya ihtiyaç duyuyor olabilirler. Bunları sağlayabilmek için en yakınlarındaki örgütleşmiş, kolay ulaşabilecekleri ve kendilerine yakın hissettikleri dayanışma ağlarının içine girerek bir yerinden başlarlarsa zaten gitmek istedikten sonra o yolu kendilerine de açmış olurlar. Ve büyük bir deneyim onları bekliyor olacak. Bir hayat deneyimi bu. Ve oradan doğan çok güzel dostluklar. Çünkü bu hatta da bir belgesel yönetmeni yol arkadaşımız da var bu proje içerisinde. Enis Rıza Sakızlı. Onun çok güzel bir benzetmesini de ben anmak istiyorum. Dedi ki bu deprem ...öyle bir turnasol oldu ki... ...hani asiti bazdan ayırdı... ...ve gerçekten ruh yoldaşlarını da bir araya getirdi... ...ve biz yolda... ...o yola beraber çıktığımız insanlar... ...belki dayanışma anında yeni tanışmış olabiliriz ama... ...hep aynı şeyi isteyip... ...dileyip aynı kalbe sahibiz... ...ve öyle dostluklar doğuyor ki... ...sırf bunun için bile... ...yani oradaki tabii ki yaptığınız fayda... ...bir kere şunu da eklemek isterim... ...gitmek isteyenlerin... ...bize ulaşırlarsa en azından... ...biz Beyoğlu ve Teşviki'ye... Ahalisi olarak her türlü ön hazırlık desteğini yani nelere dikkat etmeleri gerektiği onları orada ne beklediği nasıl bir tecrübe yaklaşık olacağı hani ve ne, nasıl tedbirler önden düşünmeleri gerektiğiyle ilgili onları zaten hazırlıyoruz seve seve hazırlıyoruz. Ama döndükleri zaman da gittikleri zaman da oradan beslendikleri hayat deneyimi ben eminim başka bir zaman ve zemin yok bunu tadabilecekleri şu anda bu ortam, bu zaman ve büyükte bir ihtiyaç. ...olan bir bölgeden bahsediyoruz. Yaydıkları oraya giderken dahi yaydıkları faydanın e, manevi tatminini de başka bir yerde bulamazlar. O yüzden o kaygıyı bir kenara bırakıp en yakın e, yakın hissettikleri dayanışma ağına e, dahil olmalarını tavsiye ederim. Esra Hanım... E çok teşekkürler. Çok güzel bir sohbet oldu. Bence ben çok aydınlatıcı. Ayağınıza sağlık geldiğiniz için. Ben çok teşekkür Emekleriniz ederim. Emekleriniz için de çok teşekkür ederim. Evet, 95.0 Açık Radyo'daydık Dayanışma Kuşağı programında. Masada bize Selahattin Çolak arkadaşımız yardımcı oldu. Kendisine de çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.